Secde Suresi, Mekke'de indirilmiş olup 30 ayettir. Rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla Eliflammi. Bu kitabın alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Bilakis, o gerçeğin ta kendisidir. Senden önce kendilerini uyaran,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 Hatta onlar Rablerinin huzuruna varacaklarını da inkar ederler. Sen de ki, sizi canınızı almakla görevlendirilen ölüm meleği vefat ettirecek, sonra da Rabbinizin huzuruna götürüleceksiniz. Bir görseydin o suçluları Rablerinin huzurunda mahcupluktan başları önderine eğilmiş şöyle derken gördük, işittik ya Rabbene. Ne olur bizi dünyaya bir gönder?